Fenne hayra'l-kelam kelamullah ve hayra'l-hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-ül-umuri muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'ah ve kul bid'atin ve Değerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya en Rahimahullah'ın Riyadu Salihin adlı hadis derleme kitabını tekrardan okumaya devam ediyoruz. Sohbetimize, dersimize başlamadan önce birkaç duyurumuz olacak. Önümüzdeki hafta, cumartesi, pazar, çarşamba dersleri belki olmayabilir. Yarın, perşembe yarın şey netleşecek. Çünkü belki bir Kuveyt'e gitme durumum olabilir. Hatırlıyorsunuz Şeyh Ebu Salah gelmişti Kuveyt'ten. Buraya. Buranın açılışında da buraya teşrif etmişti. Kuvvet e, Evkaf Kuvvet Evkaf Bakanlığı yani bizim Türkiye'deki hemen hemen Diyanet İşleri'nin yaptığı görevlere yakın görevleri yapan bakanlığın orada e, düzenlemiş olduğu bir seminer var bir hafta 10 günlük. i̇bn Huzeyme, Hüzeyme sahih. i̇bn Hüzeyme okunulacak bir haftada. Okunulup hatmedilecek. Okunulup hatmedilecek. E, Tabi Şeyh Ebu Salah'ın da biliyorsunuz e, senedi var, icazesi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Bukhari arasında yaklaşık olarak 32 kişi vardı. Buraya gelmeden önceki dönemde 20 günde Bukhari'yi okumuşlardı. Oturumun sonunda, seminerin sonunda katılanlara, eksiksiz katılanlara bir senet veriliyor, icazet veriliyor. Beni de oraya davet ettiler. i̇bn Huzeyme'nin okunduğu o seminere. Allah nasip ederse programımı ayarlayabilirsem Cuma günü e, gitmeyi düşünüyorum. Cuma günü gidersem bu önümüzdeki Cuma iki gün sonraki Cuma e, bir sonraki hafta cumartesi ya da pazar günü dönmüş olacağım. Yani bir 8 günlük, bir 9 günlük e, bir yolculuk gözüküyor gibi ama netleşmesi yarın belli olacak gidip gitmememiz. Eğer zaten gidersek arkadaşlar ilan ederler. Gitmezsek cumartesi günü Kitab-ı Tevhid Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın Kitab-ı Tevhid adlı Risalesini okumaya burada sizlerle devam edeceğiz. Bunu söylemiş olalım. Ondan sonra sohbetimize geçelim. Bugünkü konumuz Bab-u Ta'avuni alel birri ve takva. Takva ve bir iyilikler üzerine hayır üzerine yardımlaşma bahsi. İmamı Nevi Rahimahullah bizlere bu başlığı atmış, bizleri hayra teşvik etmek, birbirimize takvayı, takva konusunda yardımlaşma ya teşvik etmek için bu bahsi açmış. Bu da ilmin bir kısmı, mübarek kısımlar, ilmin mübarek ilmin kısımlarından bir kısmı. Bizler biliyorsunuz uzun zamandan beri bu kitabı okumaya devam ediyoruz. Peygamber mirası olan ilimlerden bir ilim, hadis ilmi. Zira Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan nakle olunuyor. Bir beldeye gittiği zaman, e, camiye girmeden önce insanlara dermiş ki, bu akşam falanca camide Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirası dağıtılacak. Onun mirası insanlara dağıtılacak diye ilan edermiş. Ondan sonra da o ilan edilen, haber verilen vakitte, saatte, Oturulmuş insanlara Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisleri rivayet eder anlatırmış. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselam hadiste buyurduğu üzere Peygamberler ne yapmazlar? Mal bırakmazlar. Miras olarak ancak ne bırakırlar? İlim bırakırlar. Nebi aleyhissalatü vesselamın mirasçıları da kimlerdir? Alimlerdir. Bu sebeple arkadaşlar ilimle uğraşan Tabi hususiyetle, hadisle uğraşan, hususiyetle Allah-u Teala'nın e, tanımak, bilmekle ilgili olan tevhid akide ilmiyle ilgilenen insanlar gerçekten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasıyla ilgilenen kimselerdir. Çünkü ilim adına, ilim e, adı altında birçok şeyler okunuluyor, birçok şeyler okutulmaya çalışılıyor. Bakıyorsunuz insanların hayatlarına biratler girmiş, hurafeler girmiş, şirk girmiş ve insanlar bunu ilim zannediyorlar. Rabbimize hamd olsun ki bizlere kaynağından arı bir şekilde bu ilimleri okumayı nasip etti. Yeryüzünde binlerce insan var ki bunun etrafında karanlıkta e, nereye gideceğini bilmeyen e, yaratıklar gibi dolaşıyorlar. Hakikati bulamıyorlar ama Rabbimize hamdolsun ki bizlere bunu göstermiş vakitlerimizi sahih itikadı akideyi öğrenmekle, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini öğrenmekle geçiriyoruz. Buna muvaffak kılınmışız. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Yani bir taraftan böyle insanlar var. Batıl kitapların etrafında toplanmışlar. allah Teala'nın hakkında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirmiş olduğu bu, bu, bu mübarek din hakkında. Kendi hevalarınca kimi zaman, kendi akıllarınca kimi zaman, tabi oldukları insanların e, anlayışları ile kimi zaman ne yapmaktalar? E, bu dini anlamaya çalışmaktalar. Bir tarafta bu grup var. Bir tarafta da bakıyorsunuz e, vakitlerini İsyanda harcayan, haramda harcayan bir topluluk var, bir grup var, insanlar e, topluluğu var. Yani mesela biz burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumak için bir araya geldik. Bu hadisleri e, burada birbirimize nasihat babından aktarıyoruz, naklediyoruz. Buradaki işte sayımız belli. Şimdi çıkıp şuradan hep beraber bir yere gitsek, kahveye gitsek, pastaneye gitsek, alışveriş merkezlerine gitsek, insanların orada cıvıl cıvıl tıklım tıklım kaynadığını görürsünüz. Böyle boş şeyler önünde, televizyonun karşısına geçerek vakit harcadıklarını görürsünüz. Çünkü arkadaşlar, e, ilim, yani herkese nasip olmaz. İlim, Allah-u Teala'nın haklarında hayır dilediği, hayır murad ettiği kişilere nasip olur. Nebih Aleyhisselatü Vesselam'ın duyurduğu gibi, Men يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا فَالْيُفَقِّهُ فِي الدِّينِ Allah-u kimin hakkında hayır dilerse, يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ Onu dinde ne avar? Fakih kılar. Dinde nasıl insan fakih olur? Gece uykuya yatıp sabah kalka kalktığı zaman böyle bir e, rüya görerek değil. Senelerini vererek, elinden koltuğunun altından kitabını düşürmeyerek, sohbetlere, derslere gidip gelerek insan fakih olur. Bu, bu Bunlar ilim, fakih olmanın birer neyidir? Uslu metodudur, sebebidir, yollarıdır. O sebeple arkadaşlar e, bizim buradaki derslerimiz sadece bir marş görevi görürsünüz sizler için yani siz buradan ayrıldıktan gittikten sonra evinizde okumalarınız, kitap okumalarınız, araştırmalarınız, Kur'an okumalarınız, Kur'an ezberlemeleriniz ne yapmalı? Artmalı. Yani her hafta 200 okuyorsan 500 olmalı. 600 okuyorsan 800 olmalı. Kur'an ezberin sadece 3-5 namaz suresi ise Amme Cüzünü önce bitirme, bitirmelisin. Tebareke Cüzünü ezbere bitirmelisin. Bu yolda kendini bu yola kendini soktuğun zaman belli bir süre sonra göreceksin ki Birkaç sene sonra geriye baktığın zaman bayağı bina yapmış olacaksın, yol kat etmiş olacaksın. Evet. İmam-ı rahimahullah bizlere burada Allahu Teala'nın Maide Suresi'ndeki buyruğunu zikrediyor. Allahu Teala buyuruyor ki ve al alal birri Bir iyilik, hayırlar üzerine ve takva üzerine ne yapın? birbirinizle yardımlaşın. Yani مطلوب olan, istenen bizden önce takva üzerine olmamız İtaat üzere olmamız ve bu konuda da sağımızdaki, solumuzdaki, etrafımızdaki arkadaşlarımıza ne yapmamız, yardım etmemiz, yardımcı olmamız. Daha önceki derslerimizde açıklamıştık takva neydi? Takva arkadaşlar fi'lül evamir emirleri yerine getirmek Allah Teala'nın waqtinabun nevahi Allah Teala'nın yasaklarından da uzak durmak. Yani takvayı öyle çok uzak yerlerde, çok uzak tariflerle aramaya gerek yok allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmak. Bir insan bunları yerine getirmeye çalışırsa ne olur? Takvalı. Muttaki olur. Muttaki olur, takvalı olur. Bunu gerçekleştirmeye çalışan Müslüman kişi, mümin kişi, aynı zamanda kardeşine de bu konuda yardımcı olacak. Sabah namazlarına kalkamıyorsa sabah namazlarına kaldıracak. Oruç tutmadığını görüyorsa, pazartesi, perşembe oruçlarına tavsiye edecek. İlimden uzak olduğunu görüyorsa onu ilme davet edecek. Cemaatle namazlarda gevşeklik gösteriyorsa onu cemaatle namaza teşvik edecek. Bu şekilde iyilikler üzerine, hayır üzerine ne yapılacak? Yardımlaşılacak. İmam-ı Nevi Rahim, burada bizlere Asır Suresini zikrediyor. Vel asır, asra yemin olsun. innal insâne lefî khusr. İnsanlık nedir? Hüsrandadır. Ziyandadır, zarardadır. اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ancak iman edenler müstesnadır. Yani insanlığın baktığınız zaman gerçekten insanlık tür olarak cins olarak baktığınız zaman zararda olduğunu, kayıptı olduğunu görüyorsunuz. Vakitlerini dediğimiz gibi az önce yani vakit o kadar büyük bir ganimet ki o kadar değerli bir nimet ki eskiden ulemalar, alimler böyle durdurulduğu zaman, bir soru sorulacağı zaman <gülüyor> derlermiş ki Önce bana güneşi durdur. Yani vaktin akışını durdur. Ondan sonra ben ne yapayım seninle? Oturayım konuşayım. Benim vaktim o kadar şey değil. Dermiş. Ondan sonra yolda yürüyerek cevabını verirlermiş. Yine naklediliyor bazı alimlerden. Eskiden kitaplarını yazarlarken alimler, ilim ehli, biliyorsunuz kendi kalemlerini, hokkalarını, divitlerini kendileri hazırlıyorlar. Özellikle misafir geldiğinde ve misafirlere gidildiğinde o alim bu vakitleri boşa geçirmemek için hem misafir ziyaretiyle misafir kabulü yapıyor hem de kalemlerini ne yaparmış? Hazırlarmış. Kalemlerini hazırlarmış. Çünkü ne yapacak? Az sonra kalkacak ilme devam edecek. Yani vaktini hüsrana uğratmayan, zarara uğratmayan insanların <gülüyor> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aleyküm ne yapıyorsunuz? Büyük bir kendilerinden sonra artlarından büyük bir hazine bıraktığını görüyorsunuz. Yani yeni vefat etmiş, bu çağda vefat etmiş. Alimlerden Muhammed Din El-Albani Rahimahullah biliyorsunuz. Yani bu çağda yaşamış. Ve kendinden önce, yüzyıllar önce onun gibisi bu konuda sünnete hizmet etmiş birisi görülmemiş. Hadis kitaplarına bakıyorsunuz. Kütüb-ü Sitte'yi ele almış. Onların tahkikini yapmış. Sünen kitapların Ebu Davud Tirmizi say İbn-i Mace'yi tahric etmiş. Hadislerinin zayıf sahidi tasnifi ayırmış. Ricalleri hakkında, ravileri hakkında konuşmuş. Bakıyorsunuz ki vakti nasıl bereketli olmuş bu alimlerin. Nasıl bereketli olmuş? Yani öğrencilerinden anlatı anlatıldığına göre, öğrencilerinden duyduğumuza göre kapılarının kütüphanelerine giren kapılarının içeri mi dışarı mı doğru açıldığını hesaplayarak vaktin kıymetini bilmiş bu alimler. Yani diyorlar ki bir gün barangozu çağırmış. Burada barangoz abiler de var. Onlar da dinlesinler bunu. Demiş ki ya bu kapı dışarı doğru açılıyor. Ben etrafından dolaşıp Giriyorum. Birkaç saniye böyle kaybediyorum. Ömürde şu kadar yapar. Yılda şu kadar yapar. Diyerek kapıyı ne yapmış? Yerini değiştirerek içe açtırmış. Bunu anlatıyorlar mesela Şeyh Albani'den rahimahullah'tan. Aynı şekilde bir hadis arıyor bir kitaptan. Saatlerce, iki saat, üç saat, dört saat merdivenden inmezmiş raflarda. Şam'daki Zahiriye Mektebi'nde. Niye inmezmiş aşağıya? Yani inip çıkarak vakit harcamayacak. Hem de kitabın içine dalmış okuyor. Hadisleri araştırıyor. Aradı hadisi araştırıyor. Bu şekilde vakitleri değerli olan insanlar var. İnsanlık tür olarak insanlık ziyanındadır arkadaşlar. İnnel insane lefi husr. Husranda illellezine amenu iman edenler. Biz bunu açıklıyoruz. Önce iman etmek neye bağlı arkadaşlar? İlme bağlı. Onu bilmeye bağlı. İman nedir? Bir insan nasıl mümin olur? Değil mi? Allah Teala'nın kişiden istediği tevhid nedir? Önce bunu bunu öğrenmek lazım. Va amilus salihat. Bu imanı oturttuktan sonra, imanı öğrendikten sonra, kalpte insan ona yer edildikten sonra ne yapacak? Va amilus salihat. Salih amel. Yani salih amelsiz olmaz. Meyvasız ağaç. Neyse, amelsiz iman da o şekildedir arkadaşlar. Kim zaman bazı ameller de vardır ki ne yapar? Ağacı kökünden kurutur ve amilû sâlihâti ve tevâsavû bil hak. Onlar ki az önce zikredilen zararda ziyanda olan insanlardan müstesna olan ayırdığımız insanlar ne yaparlar ve tevâsavû hak birbirlerine hakkı, hayrı, iyiliği tavsiye ederler. Çeker bir köşeye nasihat eder. Kardeşim, arkadaşım, mümin kardeşim, Müslüman kardeşim diyerek ne yapar? Onun eksikliklerini, eksik olarak dini olarak eksik gördüklerini güzel bir ustupla ona ne yapar? Tavsiyede bulunur ve o bir sabır ve ne yaparlar bu insanlar bize sabrı tavsiye ederler. Hatırlarsanız biz bunu vel asr, vel asr suresini 3 esasta ne yapmıştık? 3 esas kitabında vesalesinde almıştık, incelemiştik, ele almıştık. Hemen ilk, ilk hadisimize geçelim. Buradaki ilk hadisimiz Ebu Abdurrahman Zeyd ibn Halid el juhani radıyallahu anh Şöyle buyuruyor. Kal, قال sallallahu aleyhi ve sellem: "Men jehheze gaziyen fi sebilillah." Kim Allah yolunda bir gaziyi hazırlarsa, Allah yoluna çıkacak, savaş edecek kimseyi o yolda hazırlarsa, Fakat gaza." O da o savaşa giden, Allah yolunda canını, bedenini riske atan kimsenin gibi ne yapmış olur? Savaşmış olur. Yani onun gibi ecir almış olur diye Resulullah ve çünkü ne yaptı burada? Taâun etti. Hayra ne yaptı? Destek verdi, yardımcı oldu. O men khalfe gazyen fi ehlihi bi kim de bu savaşa giden, Allah yolunda cihada eden kimsenin ardında kalarak ailesine, ehline, o kimsenin çoluğuna, çocuğuna hayırla bakarsa, onlara hayırla yardımda bulunursa, fakat gazâ. Yine aynı şekilde savaşa gitmiş, savaşta bulunmuş kimse gibi ne var? Ecr alır, sevap alır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Niye bu ecra aldı, niye bu sevabı aldı? Çünkü ne yaptı? Hayır üzerine, Allah-u itaat üzerine de destek verdi, yardımcı oldu. Geçen haftaki hadiste almıştık? مَنْ ala عَلٰى خَيْرٍ فَهُوَ Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kim bir hayra delalet ederse, kim bir hayra işaret ederse ne yapmış olur o kimse? O hayrı işlemiş gibi olur. Allah Teala'nın fazlı keremi ne kadar geniş görüyorsunuz? Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatırlıyorsunuz, Tebuk Savaşı'nda Tebuk Savaşı'nda Ali radıyallahu anhu'yu ne yapıyor? Yedine de bırakıyor. Yerine halife olarak bırakıyor. Ali radıyallahu an hayrı isteyen sahabe'ler biliyorsunuz, hayır konusunda ne Hep yarışırlar. Allah Teala'nın bu uyruğunu ilk okuyan insanlar vesâri'u ila mağfireten min rabbikum ve cennetin arzuhâ fi arzis semâvâti Allah Teala'nın mağfiretine yarışın, koşuşun, müsabake edin. Ali radıyallahu ve sellema, "Ya Resulullah, atad'uni ma'an Beni burada kadınla çocuklarla mı bırakıyorsun?" Yani onların başına bırakacak sadece beni mi buldun? Yani bırak beni ben ne yapayım? Savaşayım. Savaşa gideyim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine diyor ki Ali Radiyallahu Anh'a Ema atarda entekune binni bi menzile Harun min Musa. Harun'un Musa'ya olduğu yakınlığı gibi bana da bu şekilde yakın olmayı istemez misin? Yani onun konumu neyse Musa Aleyhisselam Rabbi ile konuşmaya Rabbin ile konuşmaya gittiğinde ne yaptı? Ardına kim bıraktı? Harun'u Harun bıraktı. Sen de diyor böyle olmak istemez misin? İlla ennehu la nebiyye ba'di. Ama diyor tek fark nedir? Benden sonra peygamber nebi yoktur. Yani sen de ey Ali burada kadınların başında, çocukların başında kalarak tevva savaşa giden insanların ecrini ne yapacaksın? Alacaksın. Ve onların ecirlerinden, sevaplarından da hiçbir şey eksik olmayacak. Hiçbir şey eksik olmayacak. İkinci hadis Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacht bacht ila bani lihiyan min huzail. Nabi aleyhissalatu vesselam bir ordu gönderiyor. Diyor ki sonra ardından liyan bi aith min kullirajulain ahaduhuma. Diyor ki her iki kişiden iki arkadaştan iki adamdan birisi ne yapsın, gitsin. Yani gönderdiğim orduyla birlikte gitsin, buna katılsın. Bir tanesi vel ecru beynehuma bir tanesi de kalsın geride. O kalan kişi de az önceki hadislerde de ifade edildiği gibi ne yapsın? O kişinin ehline, ailesine, çoluğuna, çocuğuna yardımcı olsun. Veya hut onu desteklesin. Sonuç olarak diyor ki vel ecru beynehuma. Sevap ise onların ikisinin arasındadır. Her ikisinde de sevap ecir vardır. Yani gerçekten bugün bile arkadaşlar baktığınız zaman bu manada hazine değerinde Neler var? Hayır yolları var. Adam çıkmış ilim talep etmeye, ilim okumaya. Anasını babasını, çoluğunu, çocuğunu bırakmış, gitmiş mesela. Orada ilim okuyor, Allahu Teala'nın kelamını okuyor, ezberlemeye çalışıyor. Sen ne yapabilirsin? Buradan oturduğun yani ona destek olarak, bu tip ilim talebelerine yardımcı olarak, katkıda bulunarak yahut etrafında çevrende münasip gördüğün, müsait gördüğün insanları buna teşvik ederek, gel bir ilim oku." diyerek ve ona destek olarak onun aldığı sevabı, onun aldığı ecri ne yaparsın? Alırsın. Üçüncü hadis, <coughs> i̇bn Abbas radıyallahu anhuma enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem lakiya rakben bir rauhâ. Aleyhissalatü vesselam, denilen Mekke ve Medine arasında bir bölge adı burası. Bir kafileyle karşılaşıyor. Diyor ki aleyhissalatü menil kavm? Kimsiniz? Sizler kimsiniz? Onlar diyor ki, el muslimûn. Aleyhissalatu Vesselam'a kendini tanıtıyorlar. Bizler Müslümanlarız. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam bu, ka karşılaştığı bu kafiledeki insanlar bu sefer Aleyhissalatu vesselama soruyorlar. Diyorlar ki: "Feqalu men ente?" Sen kimsin? Aleyhissalatu vesselamı tanımıyorlar önce. O da diyor ki: "Kal Rasulullah." Allah'ın resulüyüm. Allah'ın elçisiyim. Sonra Nebi Aleyhissalatu vesselamı tabi görünce başlıyorlar Aleyhisselatü vesselam'a sorular azetmeye sorular sormaya. Aralarından bir tane kadın çıkıyor. Tarafaat aleyhim raatun sabiyan. Fekalet. Bir kadın çıkartıp küçük çocuğunu Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a gösteriyor, kaldırıyor şöyle eliyle. Diyor ki: "El haza hac? El haza hac? Ey Allah'ın Resulü, buna hac olur mu? Yani bu çocuğa, bu sabi. Hac olur mu buna? Yani hac yapsa olur mu? Bakın insanlar nasıl ilim ve ilime bağlı olan amele meraklı. Hani sürekli Şeyh Sâlel-Ofe'il, i̇l naklediyoruz ya. Sahabelerle bizim aramızdaki fark bu işte arkadaşlar. Sahabeler amel etmek için soruyorlar. Ama bizler bilgi birikintisi, kirli demeyelim ona, bilgiler toplansın. Şu meselede bu alimin görüşü ne? Bu konuda bu ne düşünüyor değil mi? Bu şekilde. Ama amele geldiğiniz zaman ameli noktada bakıyorsunuz ki o sorup öğrendiğin şeylerin bir çoğundan nesin? Bir habersin. Bir habersin. Aleyhisselatü vesselam diyor ki kal, naam. Evet. Naam. Bu çocuğa hac vardır. Ve ecir. Ey kadın bu çocuğa hac yaptırırsan o hac yaptırmandan dolayı sana da bir ecir, sana da bir sevap vardır. Çünkü sen ne yaptın? Çocuğun da olsa, oğlun da olsa buna hac yaptırdın. Buna hac yaptırdın. Bu konuda hayra teşvik etmiş oldun. Ve sana da annesi olarak ecir var diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Dördüncü hadis diyor ki Nebi Aley Ebu Musa El Eş'ali radıyallahu anh Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor el Hazinul Muslimul Emin hazin yani para devletin e, beytul malından yahut bir makamın, bir kuruluşun yahut da bir şirketin, bir iş yerinin sorumlusu, para sorumlusu veznedarı. el Müslim el-Emin. Müslüman olan, emin olan, güvenilir olan veznedar el-lezi yunaffidu mâ umira bihi kendisine emrolunanları yerine getiren. Ona ver, buna ver, şuna ver denildiğinde bu emirleri tenfiz eden Müslüman güvenilir veznedar sorumlu, fiyatihi kâmilen muafar muafaran, taibetan bhi nefsuhu kendisine emir olunanları vermekle emir olunduğu şeyleri tam olarak ifa eden yerine getirip veren ve verirken de gönül zenginliğiyle gönül hoşluğuyla veren kimse. فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذ۪ي اُمِرَ لَهُ Ve kendisine olunan şuna ver denilen kimseye veren, veznedar, diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, bu kimse, ahadul الْمُتَسَدِّق۪ينَ Allah yolunda para veren, tasadduk eden, infak verenlerden birisidir. Bu da birisidir. Yani parayı veren, para sahibi, sevabını, ecrini alıyor. Bu iş için görevli tayin ettiği kimse de, görevini, Müslüman olarak, güvenilir, emin olarak, gönül zenginliğiyle yerine vererek olunduğu kişiye parayı veriyorsa diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bu da tesadduk eden, Allah yolunda o parayı veren adam kadar ne yapar? Sevap alır. Onun gibidir. Halbuki kendi cebinden bir para çıkmadı. Bakın. Değil mi? Ama kendi cebinden para çıkan insan kadar ne yapıyor bu, bu kimse de? Ecir alıyor, sevap alıyor. Aynı onun gibidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Çünkü bu hayırlı bir görev, hayırlı bir iş. Bu konuda ne yaptı? O paranın sahibine yardım etti. Yardımcı oldu. Ve allah Teala da ona bunun mükafatını verdi. Diğer baba geçelim hemen. Diğer bab ise arkadaşlar, babun nasiha. Nasihatleşme babı. Az önceki konuyla hemen hemen bağlantılı bir bab, bahis. allah Teala buyuruyor ki, اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَىٰ Mü'minler kardeştir. Yani iman kardeşliği arkadaşlar, yani din kardeşliği, kan kardeşliğinden, kan bağından daha nedir arkadaşlar? Güçlüdür öyle değil mi? Allah-u Teala, Peygamber Nuh Aleyhisselam'ı nasıl hitap ediyor? Ona ne diyor? Nuh Aleyhisselam, min ehli. Nuh Aleyhisselam, ne diyor? İn min ahli. Oğlum, benim ailemden yani benim çocuğum bu, benim akrabam. Ey Allahım yani bu da kurtulsun. Manasında. Allah Teala ne diyor cevap olarak? Ve i̇nne vâdekel Hak. Nuh Aleyhisselam talebinin devamında diyor ki senin vadedinde Hak. Buna iman ediyoruz. Allah Teala da buna cevap olarak diyor ki İnnehu leysemin Ahlî. Ey Nuh, o senin ailenden. Değil. Çünkü sen müminsin, o mümin değil, kafir. Allah Teala'ya isyan etmiş, iman etmemiş bir kimse. <gülüyor> Innehu amelun gayru salih. O yani senin çocuğun salih olmayan bir nedir? Ameldir. Salih olmayan bir evlattır. Bu sebeple de arkadaşlar, iman bağı, iman bağı öyle güçlü bir bağdır ki, öyle bir güçlü bir bağdır ki, bu din. Mekke'den Medine, bu dinin mensupları Mekke'den Medine, hicret olunmakla emrolundukları zaman onlara Allah-u Teala akrabalıkları, kan bağları olmamasına rağmen birbirlerinde neyi emretti? Mirası emretti. Din kardeşliğinden dolayı. Ve bu din öyle bir din ki birbirimizin üzerinde her birimize birer hak vermiş. Selam verdiğin zaman ne yapacaksın? Selamı alacaksın. Hasta olduğun zaman ziyaret edeceksin. Öyle değil mi? Cenazesi olduğu zaman cenazesine gideceksin. Yemeğe davet ettiği zaman davetine gideceksin. Bunun gibi ne var? Müslümanın müslümanın üzerinde hakları var. Çünkü bizim birbirimizle olan bağımız, birbirimizle olan irtibatımız çok güçlü bir irtibat. Bu irtibatı bize veren bu bağ ile bizi bağlayan kim arkadaşlar? Allahu Teala. Allahu Teala. Ve birbirimize hayrı tavsiye edeceğiz. Sürekli nasihatlerde bulunacağız. Çünkü din nasihat arkadaşlar. Din nasihattir. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Din nasihattir. Öğütleşmedir. İlk hadisimizde Ebu Rukayya Temim İbn-i Eus Eddari, radıyallahu anh meşhur hadis. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki, El-Dinu Nasihah Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki din nasihattir. Tabi sahabeler soruyorlar, <gülüyor> sahabeler diyorlar ki kulun alimen ya Rasulullah kim için? Yani kim için nasihattir din? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki lillah yani Allah içindir. Önce Allah için nasihat edeceksin. İlim mehli bunu şerh ederken çok tafsilli, mufassal, ayrıntılı şerh etmişler. Yani bir insan nasıl Allah için nasihatte bulunur? Diyorlar ki önce Allah-u Teala'ya onun sana emrettiği gibi, istediği gibi iman edeceksin. İtikadın onun senden istediği şekil üzere olacak. Onu zikreden bir kul olacaksın. Onu kalbinle anan bir kul olacaksın. Diliyle anan bir kul olacaksın. Yani bazı biliyorsunuz yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatına baktığınız zaman çoğu halinin hatta her halinin Allah'ı anma, Allah'ı zikir olduğunu görüyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam bineğine biniyor, zikir söylüyor. Değil mi? Artık ne olmuş? Hayatının her hali Rabbini anma, Rabbini hatırlama, Rabbini zikretme şeyine dönüşmüş. Şekline gelmiş. Yani tuvalete giriyor, Allah'a sığınıyor. Tuvaletten çıkınıyor, çıkıyor gıfranek, Allah'ım beni bağışla diyor. Yani halis ibadet olan namaz gibi oruç gibi ibadetlerin dışında, güncel hayatta böyle baktığınız zaman uykudan uyanıyor. Elhamdülillahillezî ah yani mâ emâtenî diyor. Sokağa çıkacak, dışarı çıkacak kapısından, evinden çıkacak. Ne diyor? Havle ve la, la ilahe illallah. Ne diyor? Evet, kim atılıyor? La, la havle ve la kuvvete illâ billâh. Bismillah. Bismillah tevekkeltu Allah. La havle ve la kuvvete illa billah Diyor, öyle değil mi? Ondan sonra camiye giriyor, camiden çıkıyor, zikirler söylüyor. Arabaya biniyor aynı şekilde. Zikirler söylüyor. Birisi ona seni seviyorum dediğinde Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapıyor? Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diyor. Evlenen kimseye yine Allah'u anarak, ve lek ve hayr. bakın hayatının her şeyi allah Teala'nın zikri. Hem kalbiyle hem diliyle allah Teala için nasihat başka nasıl olur arkadaşlar? Allah'ın dinine Allah'ın göndermiş olduğu dine ne yapacaksın? Gayur olacaksın. Yani allah Teala'nın haramlarının işlendiğini gördüğün zaman bir rahatsızlık hissedeceksin. Çünkü o haramlar allah Teala'nın sevmediği şeyler. allah Teala'nın buz ettiği şeyler. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerde geldiği üzere ne yapmazdı? Hiçbir şeyden intikam almazdı kendi nefsi için. Ancak Allah'ın dini, Allah'ın dini intihak olduğunda, çiğnendiğinde orada ne yapardı aleyhissalatü vesselam? Gayûr olurdu. Hayır olurdu. Bazıları var, yani görüyorsunuz adam konuşuyor. Çağda hele, hele çok var bu tip insanlardan. Allah'ın dinini yaşamanın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu İslam dinini yaşamanın telepçe altına girmek olduğunu, hapis, zindanda bir hayat yaşamak olduğunu, insanın esaret altına girmek olduğunu söylüyor. İşte yani diyorlar ki, dindar olduğun zaman, Allah'ın dini yaşadığın zaman, hayatındaki onlara göre olan lezzetler hayatından çıkmalı. Değil, Değil mi? mi? İşte birçok güzel şeyleri bırakmalısın. İbnül Kayyim Rahimahullah çok güzel bir şey söylüyor Nuniyesinde. Diyor ki, Herabû miner rıkkillevî hulîkû leh kabulü birr nefsi ve şeytani. Onlar kendileri için yaratılmış oldukları Allah'a kulluk olan gayeden kaçtılar. Gittiler şeytanın ve nefsin kulu oldular. Değil mi? Yani bakıyorsunuz. Bunu söyleyen insanlar insanların şeytanın ardına düşmüş, nefislerinin ardına düşmüş, onların kamçılarıyla ne yaptığını görüyorsunuz. ...şehvetlerde, haramlarda yüzünü görüyorsunuz. Ama Müslüman kimse, dindar kimse, mümin kimse ne yapar? Ancak allah Teala'nın önünde boyun eğer, onun huzurunda huşu ile durur. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, وَلِكِتَابِهِ Nasihat aynı zamanda kim içindir? Allah'ın kitabı içindir. Bir mümin nasıl Allah'ın kitabı için nasih olur, nasihat eden olur? diyor ki ilimehli öncelikle Allah Teala'nın bu kitapta haber verdiği şeylere iman ederek haber verdiği şeyleri tasdik ederek doğrulayarak bugün insanlar var aramızda bu topraklarda yazılar yazıyorlar Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın ne kadar haber verdiği olay varsa bunları inkar ediyor tasdik etmiyor Musa Aleyhisselam'ın kısası olmamıştır. Ondan maksat farklı bir şeydir. Mevcut Ye, mevcut yoktur. Ondan sonra, nabt arz yoktur. Kıyamet alametlerinden aslında bir şey yoktur. Gibi bakıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de çoğu sarih açık bir şekilde zikredilmiş olan şeyleri yapmaklar inkar etmekteler. Aynı şekilde insan ne yapmalı arkadaşlar? Kitaba Kur'an Allah'ın kelamına nasıl nasihat eden bir insan Müslüman olur? Ona önem vererek. Onu okuyarak. Okuduğunu anlayarak. Yani bugün hala ne kötü bir durum ki Müslümanlar allah Teala'nın kelamının indirilmesinin üzerinden 1400 yıl geçmesine rağmen okuduklarını çoğu Müslüman topluluklar ne yapıyorlar? Anlamıyorlar. allah Teala ne buyuruyor bunlar? Ne anlatıyor? Bırakın onu. Geçen Suudi Arabistan'a gittiğimde en son bir tanıdık olanla konuşuyorum. Diyor ki bana Suudi Arabistan'ın yaşlı bir amca oranın vatandaşı. Yani Kur'an-ı Kerim'in okuyup da onun tefsirini manası, <gülüyor> genel manada yani hangi hükümleri içerdiğini bırakın. Diyor ki Suudi, Suudi Arabistan'ın amca. Ya diyor bu sizin diyor Türkler diyor. Görüyorum burada. Konuşuyorum bazen. Kur'an okuyorlar ama diyor. Cebel, cebel, cebel mi? Cebelin ve Bahr'ın ne olduğunu bilmiyorlar diyor. Yeni anlamış yani. Zannediyor ki o bu zamana kadar okudukları zaman. Şimdi o okuduğu zaman ne yapıyor? Arap olduğu için. Cebel ne demek Cebel? Da. Bahar ne demek? Deniz. Allah Teala bunlarla ilgili konuştuğu zaman Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde o Arap ne yapıyor? Onu okuduğu zaman anlıyor. Diyor ki ya ben diyor bu sizin diyor hacıları gördüm diyor anlamıyorlar diyor Cebeli Bahardan ayıramıyorlar diyor Cebel de aynı ona göre diyor Bahar da aynı yani dağ da aynı deniz de aynı. İşte bir insan arkadaşlar Allah Teala'nın kelamına önem vermeli. Önce onu okumayı öğrenerek iyi manada ciddi manada kemkümetmeden sonra onu Ezberleyerek sonra onu Anlama yönünde çalışarak Gayret sarf ederek yani Herkes şöyle bir dönsün baksın kendine harcamış olduğu vakte Evinde iş yerinde Değil mi? Ne kadar Hoyratça Vakit harcıyoruz. Halbuki otur evinde Her akşam yarım saat bir saat ne yap? Kur'an-ı Kerim'i oku anlamaya çalış Tefsir okumaya çalış Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki Rasulü için nasihat. Nasıl olur Rasulü için nasihat arkadaşlar? İlmehli bunu açıklamış. Öncelikle onun haber verdiklerini doğrulayarak onun haber verdiği şeyi doğrulayarak. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ta'avvazhu min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığının. Bu hadisi birçok sahabe rivayet etmiş. Birçok İlmehli kitabında nakletmiş. Diyor ki bazıları kabir azabından hem bir şey yoktur. Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapmadılar? Tasdiklemediler. Yani, e, velev ki deseler biz bu sözün Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafından söylendiğini kabul etmiyoruz gibi böyle ayrı ayrı bahaneler uydursalar da, bunlar hevalarına uyarak, akıllarına uyarak, heveslerine uyarak ne yaptılar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdiklemediler, doğrulamadılar. İmtisâlu mâ emar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapacağız? Emrettiklerini yerine getireceğiz. وَاِصْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرُ Yasakladığı, nehyettiği, uzak durun dediği şeylerden de içtinab edeceğiz, kaçınacağız. Yani resul İman bu arkadaşlar. Ama bu şekilde açıklamazsın resul imanı İman'ı. تَسْتِقُهُ <gülüyor> فِي مَا Haber verdiği şeylere tas tasdik etmek, doğrulamak. Emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasaklılıklarından kaçınmak. Yani bunları somutlaştırmazsan birçok insanın anladığı gibi Resul-i İman'ı ne olarak zannedersin? Mevlüt kandilinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anmak, o akşam camiye gitmek olarak algılasın. Hayata baktığın zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu sünnetlerden, zahir ve açık ve gizli sünnetlerden yani hiçbir şey yok. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini savunmak, ona sonradan sokuşturulmaya çalışan şeylerden korumak da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için nasihatte bulunmaktır. Her gün ne yapılmaya çalışıyor? Bu pak mutahhar temiz dine bir şeyler sokuşturulmaya çalışıyor. Yeni yeni şeyler duyuyoruz. Değil mi? Her gün, aa bunu da mı yapıyorlarmış? Ya böyle de yapılır mı? Yani dinin yaşandığı tertemiz bir çağ var, tertemiz bir asır var Allah tarafından, Allah tarafından kendilerinden razı olunduğu söylenmiş bir çağ var. Bunların yaşadıkları din, o gün neyse bugün de din bu olmalı. İmam Malik öyle diyor değil mi? O gün din neyse bugün de odur. O gün din olmayan bugün de din olamaz. O gün din olmayan bugün din olamaz. Biz de bizim görevimiz olarak ne yapmalıyız? Allah Resulü için nasihatte bulunmak istiyorsak tebliğde bulunmayız. Neyi tebliğde bulunacağız? Resulün dinine sonradan sokuşturulmaya çalışan şeylerin ondan olmadığını insanlara ne yaparak açıklayarak, öğreterek. Yine ilim diyor ki, Resul için nasihat etmenin bir türü de onun ashabını sevmek. Onun ashabına dil uzatanlarla beraber olmamak, onun ashabını savunmak. Yani bir insanın arkadaşlarına yamuk dersen, kötü dersen, hain dersen, ağza alınmayacak sözler söylersen, o insana da ne yapmış olursun? Dil uzatmış olursun öyle değil mi? Ya şimdi sen ne kadar dürüst olursan ol dolandırıcılarla, tefecilerle, sahtekarlarla, kalpazanlarla oturup kalkıyorsan veyahut etrafındaki insanların bu olduğu sana söyleniyorsa ne olur? Bu sana bir dil uzatma olur. Seni cerhetme olur. Senin de onlar gibi bir insan onların yaptıklarını yapmasan da onlara yakın bir insan olduğun anlaşılır. Bugün rafızilerin, şiilerin ve onların yazdıklarından etkilenen, tesir altına giren insanların yaptığı gibi yapmazsın. Eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam için nasihatte bulunan bir insansan. Adamlar çok rahat bir şekilde. Ebu Hureyre radıyallahu anhuya, Muaviye radıyallahu anhuya, Ebu Süfyan radıyallahu anhuya, Abdurrahman ibn Aff radıyallahu anhuya, Osman radıyallahu anhuya. Ne yapmakta, Dil uzatmaktalar. Bunlar yani Şiilerden, Rafizilerden etkilenenler. Şiilerin, Rafizilerin kendisi direkt açık bir şekilde. Ebu Bekir'e, Ömer radıyallahu anhuma, onların hepsine ne yapmaktalar? Dil uzatmaktalar. Onlara dil uzatmak, onlar hakkında ileri geri konuşmak aslında dine ne yapmaktır? Dil uzatmaktır. Sonra Nebi aleyhisselatü vesselam diyor ki, nasihat aynı şekilde kimleredir? Müslüman imamlara. Müslüman imamlara. Kimdir bu imamlar arkadaşlar? İmamlar diyor ki e, ilim ehli, imamlık ikiye ayrılır. İmametun fiddin ve imâmetun fissulta. Dinde imam, yönetimde imam. Yani alimler de imamdır, önderdir. Yöneticiler de, Müslüman yöneticiler de nedir? İmamdır. Bunlara da ne yapılması lazım? Nasihatte bulunulması lazım. Bunlara nasihat, yani imamlara, ilim ehline nasihat nasıl olur arkadaşlar? İlim ehli diyor ki, onların ilminden, onlar için nasihat, onların ilminden istifade edilerek, onlara sorular sorularak, onların hakları, hukukları, ızları savunularak, korunularak nasihatta bulunulur. <gülüyor> Yöneticilere nasihat nasıl olur? Tabii bu konu ehli sünnet vel cemaatin Akide kitaplarında, tefek kitaplarında uzunca naklettiği, uzunca zikrettiği konulardan bir tanesi. Onlara nasihatta Allah-u Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi sizden birisinin diyor, kimin diyor sultana nasihati varsa ne yapsın diyor? Onun elinden tutsun ve onunla bir köşeye çekilsin. Fela yubdihi alaniye. Ona apaçık insanların ortasında bir nasihat etmesin. Nasihatında bulunsun, nasiyetini kabul ederse ne güzel. Kabul etmezse o kimse diyor, üzerine düşeni ne yapmıştır? Yapmıştır. Üzerine düşeni yerine getirmiştir. İlim ehli diyor, yani kim sultana direkt gidip nasihat edebiliyorsa, yahut mektup yoluyla nasihat edebiliyorsa, yahut onu göre kimseyi aracılığıyla nasihat edebiliyorsa, bu yolları deneyerek ne yapsın? Ona nasihat etsin. Ama kürsüye çıkarak, minbere çıkarak, insanların huzurunda, önünde, insanları gara yana getirmek için yöneticilerin üzerinden konuşarak ne yapmasın? Yöneticilere sözünü ulaştırmaya çalışmasın, onlara nasihat etmeye çalışmasın. Bu konu akide kitaplarında bu şekilde zikredilmekte. Ehl-i ve cemaatin özelliklerinden birisi olarak da sayılmakta. Şimdi sizlere geçelim arkadaşlar. Diyor ki Cerir bin Abdullah radıyallahu anh قال. Cerir Abdullah radıyallahu anh kal. Bu sahabeden Cerir bin Abdullah el-Beceli. Radıyallahu anh Diyor ki "Bay'atu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikam-is-salah." Aleyhissalama biat ettim. Hangi konuda? Ala ikam-is-salah. Namazı ikame etme konusunda. Yani namaz kılma ayrı bir şey, namazı ikame etme ayrı bir şey. Namazı ikame etme tarifinin, tanımının veyahut da ifa lafzının içine birçok şey girer arkadaşlar. Kişinin namazda huşu içinde bulunması da girer, namazda hazırlığı da girer, cemaate gidip cemaatle kılması da girer. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Namazı ikame etmedir. Ve itaiz zeka, zekat verme konusunda aleyhissalatü vesselam'a beyat ettim ve nuhhi li kulli muslim. Her Müslüman için nasihatte bulunma konusunda beyat ettim. Aleyhissalatu vesselam söz alıyor. Ve Cerir bin Abdullah el-Baceli radıyallahu anh onun ilgili böyle bu hadis gelmişken aktaralım bir anekdot var. Hayatından böyle bir kesit var. Bir sahabeden bir at alıyor. Bir adamdan gidip bir at alıyor. Ondan sonra Ucuz bir fiyata alıyor. Ondan sonra atı alıp gittiğinde öğreniyor ki insanlara haber verdiğinde, şu kadar aldım dediğinde insanlar diyorlar ki ya sen çok yani bu atın değeri bu değil. Bu işte 180-200 dinar olması lazım. Ondan sonra gidiyor atın sahibine. Diyor ki al sen şu paraları. Senin atının değeri buymuş. Ben senden çok çok ucuza almışım bunu. Kendisine sorulunca niye böyle yaptın deyince o da diyor ki ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettim. Beyat ettiğim konular arasında ne vardı? Müslümanlara nasihat etme sözü de vardı. Bu da diyor Müslüman kardeşim için nasihatte bulunmanın nedir? Bir suretidir, örneğidir. Ondan dolayı ne yapıyor bu, bu sahabe radıyallahu anh gidiyor aldığı atın sahibine Fiyat, gerçek fiyatını öğrendiği zaman onun üstünü tamamlayıp ona veriyor. Şimdi düşünün, bu ahlak nerede? Değil mi? Yani bu ahlak hayatımızın neresinde, neresinde görebiliyoruz? <gülüyor> bu konuyla ilgili son hadisimiz, <gülüyor> Enes radıyallahu anh, anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kal, la yu'minu ahadukum, sizlerden birisi ne yapmış olmaz? iman etmiş, olmaz. Hatta yuhibbeli akih, ma yuhibbuli nefsihi. Kendisi için sevdiğini, kardeşi için sevmedikçe ne yapmış olmazsınız? Ne yapmış olmazsınız? Gerçek manada, kamil manada iman etmiş olmazsınız. Yani bu din bize bakın bunu tavsiye ediyor, bunu öğütlüyor. Bizler eşimize, yani mümin kardeşlerimize, mümin dostlarımıza ne yapmak, ne yapmalıyız? Nasihatte bulunmalıyız. Tezekker fenne zikra fa'ul müminin. Öğüt ver. Zira öğüt müminlere fayda verir diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. bizler örtleşelim, birbirimize Birbirimize nasihatlaşalım. Bu haftalık bununla yetenelim. Kaldığımız yerden inşallah önümüzdeki derslerde devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik> Eşhedon la ilahe illa ve